Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye'den bir grup bilim insanı ilk defa Kuzey Kutbu'na gitti. Küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği Kuzey Kutbu'na ilk Türk Arktik Bilimsel Seferini İTÜ-POREC gerçekleştirdi. 11-26 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki seferde görev alan bilim insanlarının katılımıyla bir de paylaşım toplantısı düzenlendi. Bilim seferi sırasında Arktik Deniz Buzu tipi gözlemler ve analizler, deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algılama ile doğrulanması, arktik denizcilik meteorolojisi, gökyüzü kalite araştırması, kalıcı organik kirletici örneklerinin alınması, mikroplastik araştırması, biyo ürünleştirme çalışmaları yapıldı ve 80 kuzey noktasına varış gerçekleştirdi. Türkiye'de kurulacak en büyük jeotermal enerji santraline 6 bankadan eş finansman desteği var. Aydın'ın Germencik İncirliova ilçesinde yer alan santrale ilk kez 2012'de EPRK tarafından elektrik üretim lisansı verilmişti. 2014'te de 22,5 MW'lık kapasitesi devreye alındı. 2015 sonunda tesis 114,9 MW'a ulaştı. Şimdi ulusal ve uluslararası alanda 6 bankanın katılımıyla sağlanan 350 milyon dolar tutarındaki kaynakla santralde toplam 100 megawattlık ek yatırım gerçekleştirilecek. Gelecek yıl tamamlanması planlanan yatırımla devreye alınacak 8 santralle toplam 260 megawatt kurulu güç olacak. Söz konusu finansman Türkiye'nin yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve enerji sektöründe özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi amacını taşıyor. Ancak Aydın'da Aynı bölgede Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası öncülüğünde bir araya gelen bir grup sivil toplum örgütü temsilcisi yeni yapılacak jeotermal tesis ihalelerine tepki verdi. Aydın Tabip Odası öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan sivil toplumu örgütü temsilcileri Aydın'da yapımı planlanan 64 yeni jeotermal tesisin ihalesini protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Aydın'da bir çevre katliamı yapılmak istendiğini söyleyen Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Hakan Karagözlü, dağlarından yağ, ovalarından balakan Aydın'ın çoraklaşmasına ve bu bereketli toprakların yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Jeotermal enerji kaynaklarının çevreye ve doğaya olan etkilerinin yanı sıra insan sağlığına da zararları var. Son dönemde yapılan araştırmalar çeşitli sağlık sorunlarına bağlı vakalarda artış olduğunu gösteriyor. Jeotermal düşük maliyetli ve temiz bir enerji kaynağı olarak gösterilse de jeotermal enerji santralleri hiç masum değil. Bu yatırımların gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kapalı sistem ve tüm akışkanların tamamının re-enjekte edilmesi gerekiyor. Aydın'da ise tam aksine akışkanların bir bölümünün büyük menderes nehrine verilmesi nedeniyle olumsuz parametrelerde artış var dendi. Bakalım yatırımı yapan bu bankalar kapalı sistem ve tüm akışkanların tamamının re-enjekte edildiği sistemi verdikleri krediyle birlikte şart koşuyor mu? Gerçekten buradaki doğanın ve insanın sağlığı gözetilecek mi? Sözcüden Gökmen Ulu'nun haberine göre İzmir'in turistik ilçesi Selçuk'un bir köyü olan Şirince'de mermer ocağı kurulması istenmesi gündeme bomba gibi düştü. Belevi ile Şirince köyleri arasında Nesin Matematik Köyü'nün yanı başındaki 297 hektar alana kurulmak istenen mermer ocağına olumlu görüş bildiren Çevre Şehircilik Bakanlığı raporatörleri ocağı 546 yıl ömür biçmişti. Haber üzerine bir araya gelen yöne temsilcileri protesto eylemleri yapma, kampanya başlatma ve hukuk mücadelesi verme kararı almıştı. Change.org'da bu konuda bir kampanya başlatıldı. Partisini temsilen toplantıya katılan Selçuk Belediye Meclis üyesi Semra Yeşilçimen de Mermer Ocağı'na karşı çıkarak üst düzey yetkililere izin verilmemesi için temaslarda bulunacağını açıklamıştı. AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Millet Mevkili Mahmut Atilla Kaya, Selçuk Şirince ve Belediyevi bölgesine Mermer Ocağı kurulması yönünde ilgili kurumlarca onaylanmış bir projenin olmadığını öne sürdü. Kaya, Konuyla ilgili olarak İl Tarım Orman Müdürü, Çevre ve İl Şehircilik Müdürü ve ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü ile görüştüm. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan başvurunun alanla ilgili yapılan saha incelemesinde, saha içerisinde ve çevresinde bitişik konumda zeytinlik alanlarının olduğu görülmüş. Bu nedenle zeytincinin islahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkındaki kanunun 20. maddesi gereği bu alana mermer ocağı kurulması uygun görülmemiş. Zaten onun öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da alanda çet gerekli olduğu yönünde karar verilmişti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bu görüşü doğrultusunda ÇED yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince söz konusu projeye ait ÇED süreci olumsuz sonuçlandırılmıştır. Çevreye, insanlara ve gelecek kuşaklara ciddi zararlar vermesi muhtemel olan girişimlere onay verilmesi hiçbir şekilde mümkün değil diye konuştu. Resmi gazetede yayınlanan bir genelgeye göre biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin yani uluslararası bütün canlıların korunmasına dair olan sözleşme 2022-2024 yılları arasında Türkiye'nin dönem başkanlığıyla devam edecek. Türkiye 2022 yılının sonun çeyreğinde ise Türkiye'de bir biyolojik çeşitlilik konferansına ev sahipliği yapacak. Küresel biyolojik çeşitlilik gündemindeki gelişmelerin takibi, biyolojik çeşitlüğün korunması sözleşmenin ve dönem başkanlığının etkin olarak yürütülmesi amacıyla da Tarım ve Orman Bakanlığı Başkanlığında Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Koordinasyon Kurulu kuruldu. Ekolim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğizmi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş, gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.